Siyer-i Nebi'yi bu programda duyacaksınız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi onun hayatını, Peygamber Efendimiz'e olan muhabbeti burada sizlerle paylaşmaya gayret edeceğiz. Ramazan boyunca iftar programlarından aşina olduğunuzu tahmin ettiğim Fatih Çıtlak ağabeyimle stüdyodayız. Bu programda birlikteyiz. Öncelikle böyle bir girizgah yaptık abi. Çok iyi yaptınız. Allah razı olsun. Bir yerden başlamak icap edecek Eyvallah Efendim sizin de Belki birazdan ifade buyuracağınız gibi Siyeri Nebi Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatı saadetlerini Belki bu vesileyle asıl saadeti Beraberce işlemeye Okumaya gayret edeceğiz e, Hakikatte Zaten bu bir ihtiyaç yani her zaman okunması, her zaman üzerinde düşünülmesi gereken bir bahis. Fakat bu programın, gerçi bunu anlatmak e, muhakkak size düşer. Ben e, haddimi aşmış olmayayım. Fakat bu programda bir bahis şeklinde değil, bir konu şeklinde değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olma şerefine erdirilen bizler, bu programlarda bunları okurken, o tadı almaya gayret edeceğiz yani bir müfedat takip edilecek tabi zahir bir metin her şeyde olduğu gibi zahirde bir görünüşümüz olacak bahsi diğer fakat esas bizim yapmak istediğimiz Allah Cenab-ı Hak inşallah bizde bu hususta muvaffak eyler niyetlerimizi halis niyetlere ilhak ederek rızasına uygun şekilde konuşmayı nasip eder derdimiz mevzu konu efendim tarihi bir süreç içerisinde sadece o şekilde bakıp ad soyad ezberlemek efendim filanca hadisenin tarihini bilmek kişilerin ismini ezberlemekten ibaret olmayacak. Ruhunu tefekkür etmeye çalışacağız. Dinleyicilerimiz hiç alınmasınlar ama biz burada o nur Muhammediye susamış halimizde kendimiz o nurdan kanmak Doyasıya o zevki tatmak üzere şu anda mikrofonların başına geçtik. Eğer burada bir güzellik neşet eder ve bu hale hale dinleyicilerimize ve onların gönüllerine yayılacak şekilde bir güzellik arz ederse ne mutlu. Fakat ilk başta sevgili Mustafa'cığım zaten beraber biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Muhabbetini tahsil etmek için bu programı, şu konuşmaları birer vesile olarak görüyoruz. İnşallah bizlere vesile olduğu gibi ve olacağı gibi dinleyenlere de inşallah aynı şekilde vesile olsun. Şu anda söyleyeceklerim bu. Eyvallah. E, dinleyicilerimiz de önümüzdeki günlerde kısmetse burada paylaşacağımız, hani kendi o muhabbetten kanışımıza dinleyicilerimiz de. O gayretimize tanık olacaklarını az buyurdunuz. Ee, i̇lk başta da akla hemen şu geliyor. Peygamber Efendimiz'i hülasa zamanlarda kendi hayatımızın farklı dönemlerinde de bahsederken ümmeti olmaktan şeref duyduğumuz peygamber. Hani bu şerefle yaşadığımız peygamber efendimizi böyle anıp o ümmetliğinden de e, mutlu olduğumuzu çok memnun olduğumuzu söylüyoruz. Peygamber Efendimiz'in hayatı da hemen bundan sonra akla geliyor. Siyer-i Burada işleyeceğiz kısmetse Bütün bunlara başlamadan önce Şöyle bir girizgah da nasıl olur Hani iki girizgah olur mu programda Program filansa bir girizgah olacak belki bugün Peygamber efendimizin hayatı Biz ümmeti için nasıl önemli Niçin önemli Bir kere hemen kelimenin manasından Kullandığınız kelimenin ifadenin manasından Hareket edelim Ve inşallah zihinleri Bu şekilde de yansısın Peygamber efendimizin hayatı diyoruz Kullandığınız tabir bu ve birçok eserde de kullanılan tabir bu hayatı. İşte sizlerde ümmeti Muhammed olarak bir peygamber muhabbeti var ise peygamberin hayatından bahsedilebilir. Ama o hayatiyetten kalplerimizde henüz neşe yoksa, o hayatiyetten henüz nasipte olmadıysak peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin kronolojik olarak, tarihi olarak o zaman dilimindeki Hayattan ibaret olarak okunması fevkalade yanlış olacaktır. Bunu o imandan nasipdar olmayan insanlar da okuyor. Birçok müşteşik var. Yüzlerce, binlerce hadis-i şerifi biliyor, hatta ezbere biliyor. Fakat o nurdan nasipdar olmadıkları için onlar için peygamberin hayatiyeti yok. Onlar o peygamberle hayat bulmamış. Halbuki peygamber hayat membaı. Peygamberin hayatından bahsedebilmek için acizane kanaatimiz, büyüklerimizden aldığımız terbiye, daha doğrusu bizlerde kanaat olarak yerleşen bu olgu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bizdeki hayatiyeti, hay olan ruhu Muhammedinin bizlere hayat vermesi ve böylece mürde olmaktan, ölü olmaktan kurtuluşumuz. Bu nasıl olursa olsun, yani hangi vesileyle edinilirse edinilsin, hepsi mübarek bir yoldur. Hepsi mu muhterem ve mübarek bir vesiledir. İhtiram etmek icap eder. Saygı duymak icap eder. Biz acizane bunları konuşacağız. Programın girizgahı dediğiniz fasılda bunları beyan edelim. Çünkü işin besmenesi önemli. Hani malumaliniz herhangi bir kitabın ön sözüne, sunuş şekline bakarak o kitabın ekolünü, tavrını İçindeki muhteviyatı ne yapmış olursunuz? Ee, anlamış olursunuz ki ön sözlerin, sunuşların böyle olması icap eder. O vesileyle okuduğunuz şeyi daha iyi metodolojik olarak e, veyahut e, perspektif olarak biraz birkaç tane de orijinal kelime kullanalım da yeni kelime. Hiç de işte tamamen de bizi hayattan tecid etmesinler öyle değil mi efendim? Evet nasıl o kitabı okuyacağınızı size göstermiş olur. Dolayısıyla siz o kitabı okurken, o kitabı yazan kişinin, müellifin, bakış zaviyesinden değerlendirerek onun doğrusunu eğrisin, daha iyi fark edersiniz. Sahasını anlarsınız, kapsadığı şeyi anlarsınız, muhteviyatı anlarsınız. Dolayısıyla e, biz de burada o sunuşu yapmaya çalışıyoruz. Çünkü aşağı yukarı programın formatında sizin de birazdan beyan edeceğiniz gibi veya dinleyicilerimizin bundan sonra göreceği gibi metin okunacak siyerine birden belli metinler okunacak birkaç tane siyer kitabından takip edilecek bu fakat metine o sohbetle bazen güncel hadiselerden bazen tarihi süreçteki olan hadiselerden başka başka rivayetlerden tefsirler Olmasa bile biraz belki iddialı, iddialı. fakat bir şekilde e, ruhumuza bu muhabbeti bu hayatiyeti e, yansıtacak güzelliklere muhakkak müracaat edeceğiz. Dolayısıyla Allah ömür verir bu program ne kadar sürer e, bu radyoda ne kadar devam eder bilemiyoruz. Fakat biz bu siyer dersini yaptığımız zamanlarda aşağı yukarı bir buçuk senemizi aldı. ...haftada bir gün olarak... ...fakat... E, ...öyle bir bereket, öyle bir güzellik oldu ki... ...birçok okuduğumuz şeyi... ...tekrar tekrar okuduğumuz şeyi... ...bu metot sayesinde... ...esasında... ...şöylesini okuyup geçtiğimizi... ...okuduğumuz şeyi anlamadığımızı fark ettik... ...belki bugünlerde... ...veya bu programlarda yaptığımız işten sonra... ...aynısını yine söyleyeceğiz... ...evveli de anlamadık diyeceğiz... ...bu güzel... Çünkü insan devamı terakki etmeli. Aynı halde kalmamalı. İyiye doğru devamlı bir yükselişi, bir terfi derecatı, mütalasında, irfanında, imanında bir ziyadeleşmenin olması icap ediyor. Eğer insan veya Hazreti İnsan namz ediysek. Efendim konuyu uzatmayayım. Fakat yapmaya çalıştığımız şey bu. Tekrarlıyorum. Sihir-i Nebi okunacak belli metinlerden. Fakat güncel hadiselerle, bazen olumlu, bazen olumsuz, menfi olarak gördüğümüz hadiselerin ile beraber siyer dersi devam edecek. İnşallah şu anda yapacağımız şeyi anlattığımızdan dolayı belki sıkıcı gelebilir dinleyicilerimize. Fakat sizi temin ederim, Peygamber Efendimiz'in hayatını okumaya başladığımızda artık zaten mümkünse biz de aradan çıkalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin muhabbeti gönüllerimize ve dinleyicilerimizin gönüllerine hakim olsun. Hani şairin dediği gibi ben Resulullah'ı met etmek için yazdığım şiirlerle övünmem. Ben onu övmedim. Onu met ettim ama ben övmedim. Benim şiirimi, benim sözlerimi Resulullah'ı met etmek için sarf ettiğimden dolayı benim şiirim yüceldi. Resulullah benim şiirimi sözümü yükseltti buyuruyor. Ee, i̇nşallah Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu e, sohbetlerden olur. Ee, bununla beraber tabii nasıl bir uslupta gideceğimizi artık e, bilmiyorum. Siz mi açarsınız yoksa gizgahtan sonra başlayalım mı? Şöyle bir şey e, altını çizerek söylesek dinleyicilerimizle paylaşsak çok da yanlış olmaz herhalde Fatih abi. E, biyografi okur gibi. Evet. Hani bir vakitte kalmış, yaşanmış ve bitmiş hadiseleri burada konuşmayacağız. Zaten alamaz ki. Eyvallah. Öyle olduğu zaman zaten bu nurdan nasiptar olamaz ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o güzelliklerini hala daha terü tarzı olan o ruhaniyetini dikkat edin, dikkat buyurun. Sünnet-i Seniye olarak davranış şekillerine değil sadece. Bir de ruhumuzun ona ihtiyacı var. Sünnet-i Seniye o ruhun bizim ruhumuza aşinayu ruh kılınması için bir vesiledir. O ruh olmadan sünnet-i sadece hayatınıza tatbik edilen taklitten ibaret olarak alırsanız, okuduğunuz metinleri o ruhaniyete müracaat etmeden, var nasiptar olmadan, o tadı almadan bir malumat olarak okursanız, işte sadr-ı şifa olmaz müsteşiklerin İslam hakkında Birçok araştırma yapan oryantalistlerin hatta papazların, keşişlerin, hahamların yaptığı bir araştırmadan öteye geçemez diye düşünüyorum. Biraz fazla iddialı oluyor ama çünkü bu ruhtan nasiptar olunmadığı zaman hadis ilimleriyle meşgul olup peygamberimizi devamlı okuyup edip fakat acayip garayip sözler sarf eden insanların olmasının sebebi de herhalde bu olsa gerek. Aşina'yı ruh olmak bahsinde, e, hani şimdi yaşayan biz, şimdi buradayız, nefes alıp veriyoruz ve bunları da konuşurken biz, bu ruhumuzla, yani bu halimizle, peygamberimize, sevdiğimizi söylediğimiz, salavatlar getirdiğimiz peygamberimize aşina'yı ruh olmak. Hani bunu, burayı birazcık açalım mı daha başlangıçtayken abi? Efendim bir kere, Malum iman, İslam ve ihsan bahisleri var. Daha evvel de programlarımızda bunu zikrettik. Muhakkak bu nevi programları dinleyen kardeşlerimiz de bu sıralamayı biliyorlardır. İman, İslam, ihsan bahsi. İman olmadan İslam'ı üzerine inşa edemiyorsunuz. İman itikattır, anlayıştır, idraktır. O idrak sağlam olmadan onun üzerine yaptığınız fiiller bir anlam kazanmaz. Suyun üzerine yazılan yazılar gibidir. Temeli boş bir yerin üstüne çıkılan duvarlar gibidir. Dolayısıyla Siir-i Nebi'yi okurken veya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize bir tek salatü selam etmekten tutun da en ehemmiyet verdiği sünnetlerini ifa ve ihya edene kadar bütün bu yapılanların hepsinin temelinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizi onun ve Hazreti Allah'ın razı olduğu onların muradı üzere Peygamber Efendimiz'i o rızanın muradına uygun bir şekilde Peygamber Efendimiz'i anlamak yeter. Eğer kişi bu rızaya uygun bir şekilde Peygamberimizi anlamaz ise iman etmez ise onun üzerine inşa etmeye çalıştığı amellerin hepsi taklitten ibaret olur kuru davadan ibaret olur bu kadar mevzuyu okumuş da nasıl böyle peygambere konuşuyor, nasıl bu sünneti inkar ediyor dediğimiz, insan tiplerini ortaya çıkartır. Hani Allah ibret alanlardan eylesin, ibret olanlardan eylemesin derdi benim rahmetli hocam. Cenab-ı Hak bizleri de inşallah ibretlik eylemesin, ibret alanlardan eylesin. Fakat ibret nüma her haliyle, Üsveyi i hasene olan ve numune-i imtisar olan Peygamber Efendimiz'i anlarken, anlamak ne mümkün belki ama onun razı olduğu şekliyle böyle anlaşılması lazım denilen ölçüye riayet edersek, herhalde güzel olacak. Ben şöyle bir e, misal de açayım istiyorsanız. Buyurunuz. Dinleyicilerimiz artık e, işin nazeriyatından böyle hep genel konuşmaktan sıkılmış olabilir. Frekanslarını değiştirmeden birkaç canlı misal arz edeyim. Bir kere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i biz canımızdan her şeyimizden çok sevemiyorsak bir problem var demektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in muhabbetiyle irfan sahibi olamadıysak bizde bir itikadi, peygamberi idrakte bir problem var demektir. Fakat hemen burada bir noktalı virgül koyayım. Veya birkaç tane nokta koyayım yan yana Şöyle 4-5 paragraf atlayarak Size Müsaadenizle Estağfurullah ee, Şunu arz edeyim Şimdi zamanımızda Programa çünkü başlarken Bu programları yapmak isteyişimizin Bir sebebi de bu Peygamber Efendimizin Sünnetinden bahsetmek Peygamber Efendimizden bahsetmek Hatta muhabbetinden konuşmak Ekstra bir halmiş gibi işte olsa da olur, olmasa da olurmuş gibi bir moda başladı. Peygamber Efendimiz'in işte ben Kur'an'a bakarım, Kur'an'dan işte bir şeyler bulurum, işte hadiste yani uyduruk da vardır, şey de vardır. Neticede peygamber getirmiştir, vazifesi bitmiştir. Sen Kur'an'a baksana kardeşim diyen insanlar var. Bir, Allah ismi şerifinin yanına Muhammed ismi şerifini koymayın, şirke düşersiniz diyen cahiller var birkaç tane iki demeyeyim onlar bir güruh peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi için gözyaşı dökmek onun adını onun metini onun ehli beytini anmanın bid'at olduğunu söyleyen bir kısım insanlar var 3 Kur'an-ı Kerim'e bakıp oradan kendi idrakine göre Kur'an'dan ayetleri anlayıp hadisi şeriflerde ve peygamber efendimizin hayatı saadetinde neredeyse istihza boyutuna gelecek şekilde kerhen veya bakalım o da ne demiş şeklinde bakan insanlar türedi 4-5-6 yani türlü türlü sapıklıklar zuhur etti en son duyduğumuz peygamber efendimizin muhabbetini Muhabbetinin insanları şirke düşürdüğünü Söyleme cüretinde olan insanlar bile var Şimdi Sondan başlayalım Sıkça söyledik Fakat Allah ömür verdiği müddetçe Nefesimiz yettiği müddetçe Tekrar tekrar söyleyeceğiz Bakın Hem akademik Üstüpta e, Kaynak vesaire falan vererek konuşmak istiyorum Hani Eee Herhangi bir mesnede olmayan söz sarf ediyormuş izlenimi uyandırmak istemiyorum. Gerçi bizim dinleyicilerimizin fakire karşı işte bu nevi programları sizin radyonuzda bir hüsnü zanları vardır. Fakat neticede bu hüsnü zanları da biz e, aynel yakî mertebesine inşallah çıkartalım. Şöyle ki, tarihe bakın, tarihte Hazreti Peygamber'i sevdiği için sapıtan hiçbir ekol göremezsiniz. Hz. Peygamber'e aşkı olduğu için sapıtan dalalete düşen bir tane kul gösteremezsiniz. Sayır şahıslarda olabilir. Filancayı sevdiği için sapıtan fırkalara ayrılan. Falanca zatı çok sevdiği için acayip acayip mezheplere, mezheplere dönüşen ekoller vardır. Fakat Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de bu yoktur. Niçin acaba? cevabı çok kolay basit demeyin basit artık tam kelimeye karşılığını bulamıyoruz Kur'an-ı Kerim'in muhafazası nasıl evvelki ümmetlerde evvelki ümmetlere verildi koruması ve muhafazası ve tahrif oldu fakat Kur'an-ı Kerim'in korumasını ve muhafazasını Allah Teala bizzat ben bunu indirdim ve ben koruyacağım diye Ferman-ı Sübhani'sinde ilan etti ve bozulmadı. Aynı şekliyle Cenab-ı Hak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in muhabbetini öyle bir muhafaza içerisinde tutuyor ki kim oraya kadem basarsa, kim oraya girer dahil olursa o kişinin sapıtma ihtimali ortadan kalkmış oluyor. Ancak bir ihtimal var, o muhabbet ondan çıkacak. Hazreti Peygamber'e muhabbeti olduğu halde sapıtan bir tane kul yoktur. Aşırılığa, aşırılığa kaçmış bir tane kul yoktur. Sen aşırısın diyenler aşırıya kaçmıştır. Fakat dikkat edin dünyanın neresinde olursa olsun, tarihin hangi sahnesinde olursa olsun hep bu ilahi kelimetullah bayrağını ve insanların fevç fevç imana girme vesidelerini Şöyle bir tadat ettiğiniz, araştırdığınızda hep altında Allah ve Resulü'nü canından çok seven, peygamberi muhabbetli insanlar, alimler, mücahitler görürsünüz. Bir kere bu bir tespittir. Programın formatını aman efendim süresi aşmasın diye tutuyoruz kendimizi ama neden, yani nelerden misal verelim? Hala hazırda bizim askerimiz bile Mehmetçiktir. Muhammedçik demektir Mehmetçik. Muhammed-i Nur'da kendisini ifna etmiş, o Muhammed-i Nur'dan bir nur almış, o nurla küçülmüş, fakat cihana bedel olmuş. O zerre nurla Muhammedcik olmuş, Mehmetcik olmuş. Bu Mehmetcik isminin berekatını, bugün tarihe baktığınızda, sizi seven de sevmeyen de, düşmanınız olan da, destekçiniz olan da, hepsi, Evet, hakikaten de öyledir Mehmetçik der, çıkar. Hiç kimse bunu inkar edemez. Peki nereden almıştır bu feyzi? Çok öyle ötelere gitmeye, altını derinden derinden karıştırmaya hacet yok. İşte, alnına nur gibi kazılmış Mehmetçik demiş. Her sahada böyledir. Hz. Peygamber'in muhabbet, muhabbetini, ikinci derecede, üçüncü derecede, hatta bir derece bile vermeyerek, sözüm ona zikreden, Hatta alim geçinen kişilere bakın, İslam'a hiçbir hizmetleri yoktur. İslam'a her zaman tefrikadan başka bir şey getirmemişlerdir. Aslını özünü bulayım derdiyle başka başka mihrakların kullandığı veya onlar tarafından kullanılan insanlar haline gelmişlerdir. Fakat Muhammed'in Nur öyle midir? Asla. Muhammed'in Nur insanda bir uyanış hali zuhur eder ki, o insanı dalalete sevk etmeniz, o insanı parayla kandırmanız, eğer uyandıysa, o insanı malla, karşı cinsin, efendime söyleyeyim zevkiyle kandırmanızın imkan ve ihtimali yoktur. Sahabe-i kiram haziratına bakın, veya onun nurlu takipçilerine bakın, onlara tabi olanlara bakın, hep bu silsilede aynı zevatı görürsünüz. Mesela, ee, kusura bakmayın böyle sohbet zuhrettiği gibi gidecek İmam Malik Hazretleri'ne hadis sormaya gelen birisi olduğunda İmam Malik Hazretleri hemen yanındaki hizmetlilere dermiş ki onu güzelce ağırlayın misafir edin ben birazdan geliyorum hani söylerlermiş efendim kim geldi ne, niçin geldi hadis içerip soracakmış size pekala onu güzelce ağırlayın ben birazdan geleceğim ama memnun edin onu Geçer, bir boylu abdesti alır. Ondan sonra en güzel elbiselerini giyinir, en pahalı kokularını sürer ve o halle, o heybeti Rabbani ile, O Resulullah Efendimizin muhabbetiyle hazırım meclis olur. Geçer, evin en güzel köşesine kürsüye oturur. Hoş geldiniz. Şimdi sorun soracağınızı dermiş efendim böyle süslenmek caiz midir bu kadar da muhabbet ne oluyor ne ediyor Heh, işte böyle denildiği için bir İmam Malik yetişmiyor o öyle demediği için İmam Malik oldu hala o ne yazdı diye müracaat ediliyor hizmet böyle olur 30-40 bin tane kitap basmak demek değildir hizmet arz edebiliyor muyum Eyvallah. efendim sadra şifa olmaz Öz özüne gelirsek sadra şifa olmaz Pınar resmi yaparsın ama insanları kandıramaz. Bir insan size müracaat ettiğinde, deruniyetinde, o derununda muhabbet Rasulullah'ı Resulullah'ı işitemiyorsa, siz ona bir şey veremiyorsanız, sizin hizmetten bahsetmenizin veya o sahada hizmetten konuşmanızın hiçbir manası yoktur. Hep bu manayı insanların kalbine işleyen insanlar, muhabbet-ı Resulullah'ta ifna olmuş ve Resulullah'a muhabbette bazılarının öyle görüyor ama bazılarının tespitine göre mübalağa etmiş. Elinden geldiği kadar bu muhabbetin peşinde koşmuş, tezahürüne gayret etmiş kişilerdir. Bu sahada hizmet edenler. Eyvallah. Peygamber Efendimiz'i bu az bahsettiğiniz e, o muhabbetle, o şevkle anlamaya gayret etmek için bu programda burada yapılanlar da vesile olur inşallah evet. İnşallah efendim yani bir kere burada zaten o muhabbete sahip kişilerin muhakkak sözlerini hak edilecek ee, ve kaynaklara vesaireye müracaat edilecek ama hep o kaynaklarda bu nevi zevat-ı kiramın isimleri olacak yani şu tespiti tekrar tekrar söylüyoruz tekrar tekrar efendim üzmek de istemiyoruz esasında dinleyicilerimizi ama yani daha evvel dinlemeyen arkadaşlar kardeşlerimiz varsa bu sözü lütfen yaysınlar sanki öyle bir illet varmış ve ona göre bir tedbir alınıyormuş havası estiriliyor ki aman efendim peygambere muhabbet etmeyin aman efendim şunu okuyun sadece mal okuyun Kur'an-ı Kerim okuyun bir kere Kur'an-ı Kerim nedir Kur'an-ı Kerim nedir Allah kelamıdır tamam canım amenle. onu bilmeyen mi var yani bunu kilisedeki papaz da biliyor Allah kelamı olduğunu söyleyemiyor belki de hoş artık kabul ettiler Allah kelamı diyor onu sormuyoruz bunun Allah kelamı olduğunu nereden öğrendi nereden öğrendi bunu Allah kelamı olduğunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nurlu sahabisine bunu bu şekilde yazın bu nedir ya Resulullah ayettir Allah'ın kelamıdır Demeseydi sen bunun Allah'ın kelamı olduğunu nereden bilecektin? Yani ben Kur'an-ı Kerim'e bakarım da hadisi şerife bakmam diyen kişi şuna benzer hal olarak. Ben Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini okurum. Evet oradan anladığımı anlarım. E peki hadis-i şerif? Aa bir dakika. Şimdi hadisi şerife bakmam. Ne demek? Bunun ayet olduğunu peygamberden öğrendin. Bu ayetin manası da şöyledir dediğinde peygambere müracaat etmeyeceksin. Bir kere mantığı sakat. Yani fevkalade büyük hamakat. İleri gitmek istemiyoruz da. Küfür gibi bir şey bu. Küfür. Yani illa kafir olur manasında değil. Resulullah'a küfre diyor bu o hareketiyle. Sen kimsin? Nesin? Yani hadisin sakatlığını vesairesin şusunu busunu İmam-ı Azam anlamadı, İmam Malik anlamadı. Sen bu zaman o zamandakiler bile Bir sürü şey karıştırmıştır diye düşünüyorsun da Şu anda kimden okudun Kimden öğrendin de Kaynağından bahsediyorsun yani Kaynak olarak bunları kabul etmiyorsan Hadis-i şerifleri kabul etmiyorsan Sen bilgene kaldın Sen divane oldun demektir o Allah Resulü ayet deyince ayet olacak Ayet olduğunu bile Resulullah Efendimiz'den öğreniyorsun Hadis-i şeriflerine münacaat etmiyorsun işte bunlar Siyer-i Nebi'yi tarih gibi okuyup bir kenara kaldıran kişilerdir. Siyer-i Nebi'den celbedilecek, kesbedilecek muhabbeti tahsil edemeyenlerdir maalesef. Etselerdi böyle olmazdı çünkü. Ve yine şöyle söyleniyor, efendim çok sevmeyin. Sanki şöyle bir sıkıntı varmış günümüz toplumunda. Çünkü alim demek, aydın demek, Hoş ulema alim tartışması yapılıyor ya Alim demek Aydın insan demek Günün meselelerine Çözüm getiren O asrı o zamanı paylaşan ilim erbabı demek Yani biz geçmiş Alimlerin Fikirleriyle Zaten yetiniyorsak Günümüzün alimlerine ihtiyaç olmaz ki Günümüzde niye alimlere ihtiyaç vardır bizim güncel problemlerimizi eskiden aldıkları tevarüz eden o ilim süzgeciyle beraber mutasıl, o zincire muttasıl bir şekilde gelenekten geçmişteki köklerinden alarak geleceğe ulaştıran kişilerdir alimler öyle değil mi efendim dolayısıyla alimler bir yerde efendim ben söyleyeyim herhangi bir sahada bir problem yokken veya o sahanın problem, problemleri dururken hiç alakasız bir yerden problemler üretip sonra o problemlerin çözümü şöyledir diyen insanların bulunduğu duruma işgal ettiği mevkiye alim de denmez, hakim de denmez, hiçbir şey de denmez. Peki ne deniyor? Muhabbet efendim çok etmeyin. Peki kimler diyor bunu? Alimler. Yok bir kere alim değil onlar. Neden? Güncel problemimizi halletmiyorlar çünkü. Şöyle olsaydı bu söz doğruydu. Nasıl olsaydı? Efendim, 11-12 yaşına basmış bütün çocuklarımız, genç kızlarımız, erkek evlatlarımız, hepsi namaza tiryaki olarak namazlarını kılıyor. Uyuşturucu yok denilecek kadar az. Birkaç tane uyuşturucu alan var ama onlar da hep yani Şimdi bir senaryo çiziyoruz. Eyvallah. Böyle bir şey yok tabi canım hemen şey yapmasınlar. Telaşa kapılmasınlar, heyecanlanmasınlar. Camilerimiz doluyor. Sabah namazına kadar son cemaat yerleri doluyor. Kış falan dinlemiyorlar. Minnet dışarılarda namazlarını kılıyor. Beş vakit namaz olduğunda adeta hayat duruyor. İnsanlar araçlarından iniyorlar, kenarlara park ediyorlar, hemen camilere koşuyorlar. Meyhane falan zaten yok birkaç tane münferit azınlığın falan yaşadığı ve azınlık demeyelim de azınlık konumundaki sayılabilecek olan din mensubu olanların muhavlelerinde birkaç tane bodrum altında meyhane falan var ama meyhaneler iş yapmıyor o yüzden kapanmış buradan hani başka bir mana çıkartmasınlar kimse zorla camiye gidin demiyor gençlerimizde ihtiyarlarımızda bir iştiyak var herkes hayır hasenat yapıyor Zekatını çok güzel veriyor. Bidatlar bitmiş. Hafızların sayısı artmış. Herkes Kur'an-ı Kerim okuyor. Fakat bir problem var. Bu insanlar peygamberi çok seviyor. Böyle bir problem mi var? Yani bu şekilde bir cemaatimiz var da bunlar artık her şeyleri tamam da peygamber muhabbetinin fazlalığından dolayı bir itikadi bozukluk mu var ki buna müdahalede bulunuyorlar? Vaka tam tersidir. Aynen olan hadise şudur. Cami cemaati bile namazın farzını, vacibini bilmekten aciz hale gelmiştir. Her gün okunması ve bilinmesi gereken surelerin bile bilmez hale gelmiştir. Sünnet-i Seniyye'yi sadece belli kılık kıyafetten ibaret zannetmiştir veya namazların farzları, sünnetleri olarak görmüştür. Ve dahi Peygamberin muhabbeti şu anda meşkedilmemiştir. Şu andaki vaka budur. Peki, aşırı bir peygamber sevgisi yoksa, az peygamber sevgisi olmasına rağmen, bunların tahammülsüzlüğü niye? Toptan işi bitirmek için. Peygamber muhabbetini tamamen yok ederlerse, istedikleri gibi yönetebilecekler çünkü. İstedikleri gibi parçalayacaklar. Bizim mayemiz, Bizim birleştirici unsurumuz Müminlerin birleştirici mayası Hz. Muhammed'in muhabbetidir aleyhi ve O muhabbet olmadığı için böyleyiz Kabe-i Muazzama'da tavaf ederken de Hacılarımız aynı manzarayı sergiliyor Maalesef cami cemaatinde sokakta bulunan Kardeşlerimiz de aynı problemi Bizlere gösteriyor Mesele bu hiç peygamber sevgisi olan Hz. Peygamber'in hürmet ettiği gibi insana hürmet eden bir kişi Kabe'yi muazzamaya daha yakın olayım diye arkadaşını çiğner mi? Şeytan aleyhi lâneyi temsili olarak taşlayayım diye önündeki müminleri ezer geçer mi? Herhangi bir camide oranın kadrolusu veya cemaati birbiriyle küs olur mu? Bununla hiçbirisi olmaz. Var mı? Var. O zaman Hazreti Peygamber'in muhabbeti yok demektir. Peygamber Efendimiz bizim ümmeti olmaklığımızla hani hem coşacağımız hem de mahcup olacağımız hani Peygamber Efendimiz'i andıkça ve inşallah anladıkça da şimdi yaşadığımız zamanda hani zihnimizde sorun olarak duranların da önemli bir kısmı çözüme gidi verecek gibi bir tabloda çıktı. Hepimiz bir arada anılı vereceğiz gibi bir de bir tablo çıktı. O muhabbetten nasiplendikçe o sorunlar da böyle tek tek hal yoluna gidecek gibi. Belki de yani konuyu bu kadar uzatmayarak sizin buyurduğunuz gibi bir şekilde Siyer-i Nebi'ye de başlamak lazım. Çünkü galiba gündemi de zaten takip edeceğimizi söyledik. Galiba Siyer-i Nebi işlerken, Peygamber Efendimiz'den bahsederken kısmen bu nevi sakatlıklara müspet veya menfi hadiseleriyle dikkat çekeceğiz eyvallah ee, yani bizim takip ettiğimiz alimler güncel meselelerin e, problemlerine de temas eden efendim çözümüne de işaret eden zevati kiram olduğu için herhalde e, inşallah ümit ediyorum iyi geçilecektir Muhabbetli geçecektir Bu kadar Peygamber Efendimiz'den konuştuk Tabi Salatü selam okuyoruz Bir de şu, şunu da arz etmiş olayım Peygamber Efendimiz diyoruz bazen geçiyoruz Şimdi Kelime arasında herhangi bir cümle Konuşurken Mesela havadan sudan bahsediyorsunuz Arada Peygamber Efendimiz'den Bahsederken Peygamber Efendimiz denince hemen Sallallahu aleyhi ve sellem denir Neden? Çünkü o peygamber Efendimiz hemen araya sıkıştırılacak sözü veya ismi araya sıkıştırılacak veya ünvanı öylesine konuşma arasında zikredilecek bir zat olmadığından herhangi bir bahsi konuşurken ondan bahsedilirse muhakkak salatu selamı ismi anılmasa bile ünvanı anılsa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diye salatu selam okunur. Fakat konuşma Sadece Peygamber Efendimiz'e hassa, mahsus bir şekilde devam ediyorsa. Gerçi sadece ve mahsus kelimelerini e, müteradifi olmalarına rağmen e, aynı kelime de kullandık ama olsun. Sürçili Peygamberimize mahsus bir konu işliyorsanız, zaten hep Peygamber'i övmek durumundasınız. Dolayısıyla Peygamber'imiz diyeceğiz, geçeceğiz, sallallahu aleyhi ve sellem. O arada. Belki zikri geçmiyor olabilir Fakat bütün konuştuğumuz şeylerin hepsi Sadece ondan bahsettiğimiz için Hepsi birer salatü selam Mahiyetindedir Ve göreceğiz ki Siyer-i Nebi'nin başında inşallah ikinci veya üçüncü derste olabilir bu Sohbette affedersiniz olabilir İki cihan serveri Fahri Kainat Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Diğer bazı isimlerini zikredeceğiz Mesela Bir ismin Sahibül miraj mi bir ismi sahibül miğfer, bir ismi sıratullah, bir ismi fatih, bir ismi yasin, bir ismi taha, bir ismi ahyet veya uhyet, bir ismi ahmet, hamid, hamid, ebel kasım, şemsüttüha, beddücüca, nurul vera, nurul hüda, sahibü kâbi kalseyne ev edna, resulen mekkiyen, medeniyen, kureyşiyyen, ebtahiyyen, kerubiyen, ruhiyen, ruhaniyen, takiyen, nakıyan, nebiya diye hep isimleri zikredeceğiz hep onları şerh edeceğiz haşa şerhinden konuşacağız, nakledeceğiz dolayısıyla dinleyicilerimiz bol bol salatü selamı çeksinler fakat biz sadece ondan bahsettiğimizden bu sözlerin hepsi o böyle yapmış o bunu severdi o bize şöyle dua ederdi dediğimizde hepsi bunların birer salatu selam mahiyetinde sözdür. Bunda dikkatten kaçırmasınlar. İlla o lafzın zikredilmesi muhakkak ismi nebi geçtiğine zaten şarttır. Fakat peygamberimiz ve resulullah dediğimizde olur da konuşma anında sallallahu aleyhi ve sellemi lafzını duymak isteyenler olursa batıni olarak ve manevi olarak sadece peygamber efendimizi övmek ve met etmek üzere programın formatı da ona göre e, ayarlandığından dolayı bunların hepsini birer selatü selam meyanında düşünsünler. O şekilde inşallah dinlemiş olsunlar. Böylece bu hüsnü yakışacak. Nereye getireceğiz sözü? Girizgahların en güzeline ve girizgahın olması gereken şekline. Allahumme salli ala sayidina ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Zira Bismillahirrahmanirrahim. rahim Allah ve malaiketehu yusalluna ale'n-nebi. Ya ayyuhellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Cenab-ı Hak Ahzab suresinde hiçbir vazife ile biz şunu da yapması lazımdır diye vazifelendiremeyeceğimiz ille şunu yapması gerekir diye düşünemeyeceğimiz veya bu şekilde bir şey bekleyemeyeceğimiz Hz. Allah Celle Celaluhu fe'alü lima yurid faid muhtar as-samed hiçbir mahluka ihtiyacı olmayan bütün mahlukatının ihtiyacını gören Hz. Allah kendisi, kendi zatı Subhanisi bir vazife gibi bir evrat gibi bir virt gibi bir virdi bir tespihi, bir duası olduğunu beyan ediyor. Ve buyuruyor ki İnnallâhe muhakkak ki Allah ve melaiketehu ve onun melekleri bir yağmur tanesini indirmek Vazifesiyle vazifelenmiş Herhangi bir melek Başka vazifesi yok Sadece alacak o yağmur tanesi aşağı salimen inecek Bununla vazifelendirilmiş Başka bir vazifesi yok Bu melekten tutun da Arşı Rahman'ı yüklenmiş Onun muhafaza vazifesiyle vazifelenmiş Cebrail geçerken Perdedarlık eden Azraille ile Mika'il ile ile Görüşen ve onlar Hükümeti Rabbani'nin temel taşları, direkleri, nurdan abideleri olan, mukarrebin olan meleklere kadar, bütün melekler, hepsi bu manaya dahil, muhakkak ki Allah ve melekleri, yusallune alen nebi, o nebi-i Hazreti Hz. Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve selleme, salat etmekteler, salat ettiler değil, etmekteler, ne? fiilin devam ettiğine işaret eder. Ayeti kerime de sallu demiyor. Yusallunu diyor. Salat ettiler bitti değil. Her an devam etmekte. Allah da melekler de o nebi izihare salat etmekte. Ya eyyuhellezine amenu ey iman edenler. Ey iman şerefiyle şereflendirdiğim ve bu şerefte olduğunu iddia edip bunu iddia şeklinde değil de hayatına tatbikle gösterenler. İmanı kendisine sevdirdiğim, kendi ismimden, el-mü'min isminden ismimi verdiğim müminler. Sallu aleyhi. Hemen siz bu emri subhani duyarak ve işittiniz hemen siz de ey iman edenler. Sallu aleyhi. O Nebi-i salat ediniz. O Nebi-i Zişan, i Kibriya, Efendinizle irtibatı koparmayınız. Hiç olmazsa bir arayıp sorma gibi. Hemen şu an salat ediniz. Sallu aleyh ve sellimu teslima. Tam bir selamlaşma. Ve salatu selamda tam bir teslimiyetle. Şimdi bakın buraya kadar konuştuklarımızın hepsini zaten bütün kainatın bir reçetesi, bir komprimesi, bir izahı gibi olan Kur'an-ı Kerim'den hemen alabiliriz. Sallu aleyhi diye bırakmıyor. Sallu aleyhi ve sellimu teslima buyuruyor. Bakın muhabbetsiz okumak nasıl bir felakettir? Muhabbet olmadan ibadet taattan da zaten insan nasipdar olamaz ya Hazreti Peygamber'e aşina olmadan bir şey çıkmayacağına bu ayeti kerime işaret ediyor Allah salli ala seyyidina Muhammed değil Yani böyle bile olsa muhakkak içinde muhabbet olacak Allahu salli ala seyyidina Muhammed dediğinde Öyle bir tazimle kalbin öyle bir dilinle rabıta ve irtibat halinde olarak Hedefe kilitlenmiş olarak Selatü selam et ki işte o zaman Allah ve meleklerinin Selatü selamına Değer Onların adeta iz düşümü Veya paralelinde O lahuti alemde Sen insani Alemde Aynı hizada oluverin Hizayı bozmayın Allah ve melekleri Selat ederken Sen bundan bilgâneymiş gibi Selat etme Sallu aleyhi ve sellimu teslima. Tam bir ciddiyetle. Salatü selam ettiğinde peygamber senin duyacakmış şekliyle. O ciddiyetle. O ruhaniyetle, o muhabbetle salat edin. Manası hep bu ayeti kerimeden çıkar. Biz de lebeyk diyoruz. Emret diyoruz. Buyurun başımız üzerine yarabbi diyoruz. Ve salatü selam getirerek, salatü selam okuyarak, bu programa başlamış olalım inşallah. İnşallah. Selatü selam derken kardeşlerimiz e, lütfen şey yapmasınlar. Gücenmesinler ama birkaç tane selatü selam zikredeceğim. Çok selatü selam şekli var. O selatü selamlar inşallah bu frekanslardan, bu mikrofonlardan taarş rahmana kadar ümmetinin günahkarlarından selatü selam olarak ümmetinin belki en günahkarlarından selatü selamlar olarak bizim defteri amelimize veyahut Arşı Rahman'ın kayıtlarına girsin ola ki bu zamana kadar belki o Nuru Muhammedi bizde zuhur etmedi onun muhabbetini belki doyası yaşayamadık ama bakarsınız bu selatü selamlar Cenab-ı Hakk'ın nazarı merhametiyle kıymetlenir Bakarsınız bir meleğin duası ile salatü selamların icabeti zuhur eder. Zaten o salatü selamın icabetiyle. Yani, assalatu vesselamu aleyke ya Resulallah dediğinizde ve aleyküm selam veya ve aleyke selam diye size hitap geldiği zaman Allah Resulü'nün selamladığı, salim kıldığı, selametin üzerine olsun dediği bir zat olmaktan daha mükemmel bir şey daha insana haz veren hatta kurtaran bir şey olmasa gerek o salatu selamın karşılığı ve icabeti derken bunu kastediyoruz Allahümme saldi salaten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ Muhammedin Muhammedinillezi tenkallu bihil ukadu ve tenfercü bihil kürab ve tuqta bihil havâicu ve tunâlu bihil احسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهك الكريم وعلى اله وصحبه في كل لمحه ونفس بعدد كل معلوم لك يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد ومنبع الأسرار الإلهية وخزائن العلوم الإصطفائية صاحب القبضة العصية والرتبة العلية والبهجة السنية من إن درجت النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وعلى آله وسحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمدت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وصلي عليه وعليهم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب لكل قلوب وداواها وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وضياها وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بعدد كل داء وداوا ومبارك وسلم عليه وعليهم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا اللهم صل على روح سيدنا محمد في الارواح وصلى لجسد سيدنا محمد في الاجساد وصلى على قبر سيدنا محمد في القبور وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد مختلف الملاعب وتعاقب الاصران وكرر الجديدان واستقبل الفرقدان وبدل روحه وارواحه من التحيه والسلام Allahumme salli salaten kamileten ve sellim selameten taammen ala seyidina Muhammedin lazina khallbi'l-awqat. Allahumme salli ve sellim ve barik ala seyidina Muhammedin ve Adem e ve Nuh ve İbrahim e ve Musa ve İsa ve ma beynehum minen nebiyyin ve'l-murselin salavatullahi ve selamuhu aleyhim ecme'in. Allahumme salli ala seyidina Muhammedin ve ala seyidina Muhammed Kema salleyte ala İbrahim'e ve ala al-i İbrahim, inneke hamidun mecid, ve barik ala Muhammedin ve ala al Muhammed. Kema bârakte ala İbrahim'e ve ala al İbrahim, inneke hamidun mecid. Bir rahmetike ya erhamen rahimin. Ya erhamen rahimin, bugünden itibaren, başlamaya gayret ettiğimiz, şu Siyer-i Nebi'yi, bizler hakkında, mahza mağfirete vesileyle mahza rahmetine vesileyle mahza hayreyle ya erhamer rahimin bu vesileyle kalbimizdeki nuru Muhammed'i sen ziyade eyle kalplerimizi Allah Resulünün muhabbetiyle pür nur eyle razı olduğun şekilde bu muhabbette bizleri muvaffak eyle bu muhabbetin nuruyla amelimizi her türlü işimizi dünyevi ve ukrevi işlerimizi dirlik ve düzenliğe sokmaya bizleri muvaffak eyle ya erhamer rahimin bu nuru Muhammedi ve muhabbet yüzüsü hürmetine cümle müminlerin kalplerini bir eyle tevhidin nurunda bir eyle her türlü bid'atten sapıklıktan senin nurunu senin hidayetini senin imanını peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin getirdiği güzellikleri ve muhabbeti anlamaktan uzak olanlardan ve olmaktan sen bizleri muhafaza eyle ya erhamer rahimin ya mücibe sailin şu anda radyoları başında hazreti peygamber konuşuluyor diye radyonun frekansını sabitleyen sesini açan şöylesine bir kulak kabartan fakat neticede ümmetü Muhammed olduğunu bir eseri olarak bunu yapmaya gayret eden şu kardeşlerimizi, bizi dinleyenlerimiz, dinleyenleri sen iki cihanda azizeyle. Onları ve bizleri razı olduğun kullar zümresine dahiyle. Cümle göçmüşlerimize rahmet eyle. Üzerimizde başta peygamber olmak üzere sallallahu aleyhi ve sellem cümle büyüklerimizin haklarını üzerimizdeki haklarını Onlara helal etme gayretinde bizleri eyle diyemiyoruz. Fakat ya Rabbi, üzerimizde hakkı bulunan bu zevati kiramı bizden hoşudur az Şikayetlerinden emineyle eyle, hüsnü şehadetlerine ve şefaatlerine bizlerin aileyle. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, dualarımızı indi ilahiyen de kabul ve makbul olan, Ağzı duaya layık kişilerin ettiği dualara ilhak ile sen müstecap eyle. İnşallah bu niyetle programa başladık. Bu niyetimize göre ve hatta senin razı olduğun bir niyet üzere şu programda şu Siyer-i Nebi'yi okumak, şu Siyer-i Nebi'den feyziab olmak niyetimizi lütfen ve keremen Ya ilahi, sen müstecab eyleyip Bizleri bunda muvaffak eyle Ya Erhamer Rahimin Hem biz okuyanları Hem programı yapanları Hem dinleyenleri Bu vesileyle Hidayetinde daim eyle din ı müstakimde karar kılan Hazreti Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de Şefaati uzmasına nail olan Kullarından eyle Ve sallallâhe ve es'adi nûri cemî İlen biyâi vel mürselîn Ve âlihim Elhamdülillahi rabbil alamin el Fatiha